Kureyş Suresi Bu sure Mekke devrinde inmiştir. Dört ayettir. Sure Kureyş kabilesinin yaz ve kış seyahatlerinden söz ettiği için bu atla anılmıştır. Bismillahirrahmanirrahim Bi ilafi Kureyş İlafihim Rihletes Şitai Vessaym فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ Hiç değilse Kureyş kabilesini alıştırdığı için, onları yaz ve kış yolculuğuna alıştırdığı için, Kendilerini açlıktan kurtarıp doyuran ve kendilerini korkudan emin kılan ve bu Kabe'nin Rabbi olan Allah'a kulluk etsinler.